Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programına başlayacağız bugün ee, ve konuk olarak önceki İstanbul Barosu Başkanları'ndan e, Sayın Yücel Sayman konuğumuz. E, Yücel Sayman'la e, son günlerin en gündemdeki maddesi e, Barolar barolar Birliği'nde e, veya Barolar Birliği'nin yapısında değişiklik yapacak. Yasa değişikliği ile ilgili dedikodular. Dedikodular diyoruz çünkü e, ortada somut bir e, metin, somut bir tasarı yok ama yaklaşık ne olacağı belli ee, uzun yıllar İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Yücel Sayman ki o dönemde 2001 yılında avukatlık yasasında önemli değişiklikler yapıldı ve bu değişikliklerle ilgili Sayın Başkan'a da soracağım ama peşinen söyleyeyim İstanbul Barosu'nun o dönemde ciddi katkıları oldu ama bu katkıları İstanbul Barosu kendi kafasından Türetmedi, üretmedi, aylarca Marmara bölgesindeki barolarla her ay bir ilde e, avukatlık yasası ve avukatlıkla ilgili birçok sorunu tartıştı, konuştu. Bunlardan adeta bir e, bal gibi süzülen e, belli ihtiyaç maddelerini de e, yasa değişikliği sırasında meclisteki bu konuyla ilgilenen kurumlara ulaştırdı. Sayın Başkan biliyorsunuz son günlerde Adalet Bakanlığı benim haberim yok dediği, işte Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın da biz de haberdar değiliz dediği, avukatların ve baroların hiçbirinin haberdar olmadığı. Ee, ama e, avukatlık yasasında ve avukatların savunma örgütü barolarda ciddi bir yapılanmayı e, getirecek, değişikliği getirecek çoklu baro işte barolarda e, temsili sistem gibi düzenlemelerin olacağını öğrendik. Siz de bu e, konuşmaları, bu e, tartışmaları, bu haberleri net olmamakla beraber duyuyorsunuz çok deneyimli bir baro başkanı olarak. Bu çoklu baro Türkiye'de yani mevcut anayasanın 135. maddesi çerçevesinde mevcut 1136 sayılı avukatlık yasasının mevcut normları çerçevesinde ve fiili uygulamanın bize gösterdiği avukatlık meslek faaliyeti çerçevesinde bu düzenlemelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Biraz giriş uzun oldu ama Size daha çok zaman bırakıp sözünüzü az kesmek için bu kadar geniş bir giriş yaptım başkan. Hoş Teşekkür efendim. ederim. Merhaba Lurt. Teşekkür ederim. Şimdi bak buna, bu şu soruya e, cevap verirken şöyle bir şey söylesem acaba insanlar nasıl algılarlar soracağım soruyu. Yani desek ki bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu var ya. Gelin şuraya bir tane hakimler savcılar yüksek kurumu, kurulu olmasın veya işte isteyen savcılar savcılar kurulu kursun, isteyen yargıçlar yargıçlar kurulu kursun. Bizdeki gibi tek bir savcılar ve savcı, yargıçlar yüksek kurulu olacaksa eğer ya bir taş tane olsun isteyen istediği hakimler ve savcılar yüksek kurulda ya da kuruluna neredeyse üye olsun desek e, ne derler ne denir? Şimdi bu, niye bunu biz söyleyemiyoruz da barolara gelince barolar birden fazla baro olsun. Hayır, çoklu hakimler, savcılar yüksek kurulu olsun, çoklu da barolar olsun. İsteyen istediği hakimler, savcılar yüksek kurulu da üye olsun, isteyen baroya üye olsun. Avukatlar da istedikleri baroya üye olsun. Olur mu böyle bir sistem? Şimdi bunu söylediğimiz zaman ilk soru ak akabilden gelen bir dakikaya ne oluyor? Hakimler, savcılar yüksek kurulu bir tane olur. Peki soru o zaman baro niye iki tane bir, birden fazla oluyor? E çünkü ne cevap verilecek buna? Çünkü hakimler, savcılar yüksek kurulu söyleyecek bir şey, yargının bir kurulu yahu. E baro ne? Baro da yargının bir kurumu. Yani baro avukatların meslek örgütü değil ki. Nasıl hakimler ve savcılar yüksek kurulu hakimlerin ve savcıların meslek örgütü değilse, baro da evet avukatlar üye ama esas özü itibariyle, niteli itibariyle e, avukatların meslek örgütü değil. Yargının bir kurumu, o kurum içinde avukatlar o kurumu gerektiğini yargılama faaliyeti süreci içinde işlevleştiriyorlar, işlevsel hale dönüştürüyorlar o çerçeve içinde. Yani yargının bir kurumu, siz şimdi bunu yargının kurumu olmaktan çıkarttığınız anda hemen arkasından sorgularacak şey niye çıkartıyorsunuz ya? Niye çıkartıyorsunuz? O zaman siz yargıya baroyu, e şimdi baro dedinizse savunmayı kastediyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu. Nasıl? Savcılar bir iddiayı, yani bir hukuk kuralının ihlal edildiği iddiasıyla özellikle ceza kurulunda çıkıyorlar ve yargıçlar da maddi vakanı üzerine uygulanacak olarak, hukuku uygulanarak bir kuruyorlarsa, e savunma ne oluyor? Onlar o kurumların işleyişini sağlayan bir yapılanmadır. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu. işte baroda savunma kurumunu işlevselleştiren bir iki İki tane olmaz. İki tane olmaz. O zaman isteyen istediği kadar yargı kurar, isteyen istediği kadar yargı için de hakimler, savcılar, işlev kurulu Böyle saçmalık olmaz. Böyle saçmalık olmayacağı için birden fazla baro da olmaz. Birden fazla baro dediğiniz zaman savunma kurumunu kurumsal olarak yargının örgütlenmesine çıkartırız demektir. Yani 200 yıllık bir süreç, hatta daha da eskilere giden bir e, demokrasi süreci, bir yargı anlayışı gider. Bu nedir bu? Bunu bir tek bu var. Ben devleti ben devleti tepsil ediyorum. Devleti tepsil eden, yürüten bir hükümetim ben. Bende büyük bir güç var. Bende herkesin cezalandırma kudreti var. Bu cezalandırma kudretini ben fiiliyata geçirebilmek bakımından yargıyı sadece de savcıya alırım, kendim atarım, mesleki eğitimine kendim veririm. Aylığını kendim veririm, e, bağımsızlığını ister veririm ister vermem tarafsızlığını ama benim adıma hareket eder. Bir de hakimler şeysini kurar, onun meslek kuralları koyarım, yargıçları. Al, Aldırız mı size savcı iddia ve kararı verecek olan yargıcı da koydun mu oraya hüküm? Bitti. Şimdi onlar ikisi toplum adına cezalandırılar. Şimdi böyle bir şey yok. Topluş bir devletin cezalandırma kudreti diye bir kudreti yok o cezalandırma kudreti dediğiniz biz toplumsal olarak evet kendi hakkımızı kendimize al aramayalım, bizzat kendi meşru olmayan güç, fiziki güçleri ya da ortak güçleri kullanmayalım, bir ortak bir kamu gücü yaratalım ki e, <gülüyor> ihlal edildiği sürülen hakları o ihya etsin, o versin. Nedir o kamu gücü? Burada yargıda ararsınız. Şimdi yargıda aradığım zaman o bir tartışma alabilir. Yani o zaman savunmayı yargının dışına çıkartamaz <gülüyor> Çünkü baro, yani savunma ve o savunmayı temsil eden avukatlar aslında o devletin benim cezalandırma kudretim var denen o otoriter, despotik, asmacı kesmeci ve hiçbir zaman karıtlanmamış Ne felsefi olarak, ne siyasi olarak, ne ideolojik olarak hiçbir zaman karıtlanmamış. Sadece de söylene gelmiş ee, bir iddiam pazeyinidir. Ve esas yargıda mücadele yani yargıda adalet savunma kurumuur olmasıyla ortaya çıkar. Bu bütün dünyada tescillenmiş. Bunu bütün dünyanın avukatları yarım yani 200 yıl 2 daha daha fazla süren bir mücadele kabul ettirmişler. Şimdi bu savunma yı temsil gücü avukatların e, avukatların yargıda temsil edildiği kurum ise baro. Şey bu baroyu ikileştirersiniz, böyle bir şey olmaz, mümkün değil. Olmaz o. Onun anlamı siz savunmayı şeyden çıkartıyorum, yargıdan çıkartıyorum demek. O zaman bunu söyleyeyim. böyle söyleyin. Ben yargıda savunma istemiyorum. Bizim savcılarımız o kadar dürüsttürler ki, yargılarımız o kadar objektifler ki, gerekirlerse savunmasını da onlar söylerler. Mesela ceza davalarında sadıq, lehine olan şeyleri de onlar söyler. Avukatlar lüzum yok. Adam kendisi edirelim, daha eski eski, eski yurandaki. E, avukatların savun yargıya kabul edilmedikleri, yargıda sadece savun kendisini temsil etme yetkisini bulunduğu o e, eski Yunan'ın eski Roma'nın yargı sistemine dönerim. Şimdi bunu söyleyin. Bunu söylemiyorsanız birden fazla baro olmaz çünkü baro meslek örgütü değildir, yargının bir kurumudur. Yargının tıpkı hakimler, savcılar, yüksek kurulu gibi yargının bir kurumudur. Nasıl iki tane ya da çoklu bir hakimler, savunucular, yüksek kurulu olmuyorsa, olamazsa, çünkü öbür türlü birden fazla yargı olur, aynı şekilde birden fazla baro da olmaz. Çünkü birden fazla savunma kurumu olmaz. Tek bir savunma kurumu olur, oradan baro tepsil eder. Onun için birden fazla baro olmaz. Bunu fazla tartışılacak bir tarafı yok yani. Çoklu baro diye bir şey yok. Şimdi bakın bu çoklu baro meselesini Romanya'da Cevaşescu'nun devrilmesinden sonra derediler böyle bir şey denendi. Ve tam da eee Adliye Sarayı'nın karşısında ikinci bir baro açtılar ve an, şey Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Roma Yarazubak Anayasa Mahkemesi iptal etti. Böyle bir şey olmaz diye. Ya yani bu bir kere denenmeye kalkıldı böyle. İptal etti. Olmaz. Olmaz. Ya yani olmaz. Ya olmazdı Hiçbir gerekçe yok yani. Evet. E, sanki bu çok duvarı savunan arkadaşımı eee <gülüyor> mesleki ya. olarak örgütlenme hakkı ve baro'nun işlevlerini birbirine karıştırıyorlar gibi. E, karıştırıyorlar o, değil, karıştırıyorlar. kasıtlı olarak bak kasıtlı olarak tahrip et e, karıştırmıyorlar çünkü bak bu mesele çok tartışıldı. Dikkatli bir dil kullanın. E, sizin dilim, bu söyleminiz bu çok baro, önemli. Bir baro yönetimimiz yani bu 1996-2001 arası benim ee, yani bizlerin yönetimde olduğumuz dönemde bu çok tartışıldı. Hı hı. Hatta evet. Kadıköy'de bir baro kuralım, İstanbul'a bunlar çok tartışıldı, dile getirildi. Ve o zaman de sonra herkes kabullendi ki baro anlaşıldı ki baro bir meslek örgütü değildir. Baro meslek evet. örgütü olmadığı için baro bağımsızdır. Hem öyle hem de öyle. İstanbul barosunun kanabalık olması, çok sayıda üyesinin olmasından kaynaklanan e, sorunlardan dolayı bu aslında tartışılıyordu. Yoksa baronun işlevlerini bölmek anlamında bir e, sonuç belki e, düşünülmüyordu. Hayır. Baronun şeyleri kalabalık, o sayısının kalabalık oluyor olmuş olması bir sorun değil ki. Şimdi bakın baroyu ya bir ulusal baro sistemi kurarsanız, mesela bir Rezilya'da vardır böyle bilmem 800 bin tane, 900 bin tane üyesi vardır. Onu o sistem üzerine kurarsınız. Tek baro üzerine. Ama yargının kurumudur İki tane baro olmaz. Ya da Tabii. yargı e, şeyleri üzerine kurarsınız, hı hı. E, e, mıntıkalar üzerine kurarsınız ya da bizdeki gibi e, kentler düzeyinde kurarsınız hı hı. ya da bölgesel kurarsınız. Ama tek bir baro olur her yerde. Hı hı. Yani o baro çünkü yargının kurumudur. Onlar bir, hı hı. Yani olmaz, çoklu baro olmaz. Yani hı hı. Bir ilde çoklu baro olmaz. Ee, okuduğum bir habere göre Cahit Özkan zaten bunun gerekçesi olarak verdiği bir röportajda baroların siyasetle ilgileniyor olmasından yakınmış. Herhalde avukatlık kanunu 76. maddedeki insan haklarına saygılı olmak, demokrasiyi savunmak, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü savunmaktan yola çıkılarak baronun bu işlevini yerine getirmesi için yaptığı çalışmalardan rahatsız olmalar. E siz de uzun süre baro başkanlığı yaptığınız için 76. madde mi değiştirmek isteniyor? Onsuz baro olunur mu? 76. E madde olmadan baroluk, baroculuk yapılabilir mi? E olmaz yani olmaz çünkü bakın yargı. şimdi yargı dediğiniz zaman avukat dediğiniz zaman yani esas olarak hukukun temeli yargının bizzat kendisi değil hukukun temeli toplumsal o alandaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünselliğidir. Yani e, medeni kanundur, borçlar kanundur, ceza kokudur, güvenmedir vesairedir. Yani bir toplumsal yaşanday kurulmuş olan ilişkileri düzenleyen doğruları sistematiğinin bir bütün, bütünüdür. Şimdi o bütünüdür nasıl yorumlanacağı, nasıl yargılanacağı, ilişkileri nasıl kurulacağı, ilişkilerin durumundaki maddi gerçeği ne olduğu, yargıda tartışılır. E, siz bu hukuk kurallarının içerisine girmeden yani toplumsal yaşamda kurulan ilişkilerdeki uygulanan ya da kullanılan özgürlükleri, düşünce özgürlüğü, bilim özgürlüğü, seyahat özgürlüğü vesaire, bu özgürlükleri ya da başka bir deyimle insan haklarıyla ilgilenmezseniz zaten hukukun birinci kısmına gözünüzü kapatın demektir o. Yani yaşamdaki, <gülüyor> toplumsal yaşamdaki oluşan kuralları biz sizi ilgilendirmiyor. Olur mu ya? Biz yargıda neyi tartışıyoruz ki? Yargıda biz bu toplumsal yaşamda e, kurulmuş olan ilişkilerden doğal ihtilafları e, tartışıyoruz yargıda. O ihtilafları çözümlüyor. E peki ben esas mesele, esas yargı, yargı olmaz yani toplumsal yaşamda kurulan ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları olmasa zaten yargıya ihtiyaç yok. Yargı diye bir kuruma ihtiyaç yok. Şimdi yargıyı kurduğunuz zaman bunun anlamı bir takım ilişkilerdeki düzenli hukuk kuralları da ihlal var. E şimdi bu hukuk kurallarını nasıl uyguluyorsunuz ki? İnsanlar nasıl ilişki kuruyor ki özgürlükleri kullanarak? Baro ister istemez bunlarla uygulayacak, ilgilenecek. Şimdi şu bir gerçek var. Barolar siyaset yapıyor Diğer kim varsa bizzat siyaseti kendisi yapıyor. Ve totaliter ve otoriter bir siyaset yapıyor. Yani siyaseti ben yaparım siz yapmayın diyor. Karışmayın bana diyor. Ben özgürlükleri Hı -hı. dilediğim gibi, istediğim gibi e, kısıtlarım ortadan kaldırıp kararlar, siz bundan uğraşmayın. Ben onların uğraşmıştım. Kim uğraşacak? Tabii ben Hı -hı. uğraşacağım. Çünkü itiraf çıktığı zaman o itirafı ben özgürlükler açısından çözeceğim. Baro olarak, baro üyeleri olarak. Tabii ki baronun esas işlemi bu. Aksak'ta yargı olmaz. Yargı olmaz. Hı -hı. Yargı olmaz. İktidardan bakıldığında... Şimdi bakın bunlar çok böyle söylene gelmiş şeylerdir. Hep bunların hepsinin cevabı her ülkede aşağı yukarı verilmiştir. Şimdi artık bu tartışmaları bitti ülkelerde böyle bir şey söylediğiniz zaman barolar siyaset yapmasın ve avukatlar siyaset yapmasın. Peki ne yapsın avukat mı? ne yapacak? İnsan haklarından uğraş? ne yapacak? Ne işlem yapacak, ne yapacak? Yani sadece baroya yemin ettirip ruhsat verip şey, üye mi yapacak? Komik bunlar, komik. Yani gülerler bunu bu Avrupa ülkelerinde, demokrasinin olduğu ülkelerde, daha doğrusu bu mücadeleyi aşmış ülkelerde böyle abuk sabuk şeyler söylerseniz gülerler. Tabii ki siyaset yapacak. Siyaset yaptığının tabii ki insan haklarından ulaşacak. Tabii ki hukukun da ulaşacak. Tabii ki bu konuda öneriler getirecek. Tabii ki eleştiriler getirecek. Tabii ki yanlış işleyişleri şey diyecek, ileri söyleyecek. Ya elbette ki gücün, yani iktidar gücünü karşısına bir pazeyir olarak çıkacak. Çünkü halkı temsil ediyor. Halkı temsil ediyor. Hmm. Halkın özgürlüğünü temsil ediyor baro. İşlevi bu. İşlevi evet. bu. Ee niye baro şeye bağlı olmuyor? Niye barolar bağımsız olarak örgütleniyorlar? hakimler, savcılar, yüksek kurulda niye oraya Adalet Bakanlığı karışmasın diyoruz? Karışamaz diyoruz. Karışırmıyoruz. E çünkü savunma halkı temsil edecekse bırak da bağımsız olsun diye. Çünkü iktidarın pazere olarak çıkıyor baro. Da. Öyle olması gerekiyor. Öyle olmazsa zaten Orada yargı var mı yoktur, adına yargı dersiniz, biter yani ihtiyaç yoktur burası, avukata ihtiyaç yok. Dönün, bir yıl, iki bin yıl öncesine gidin. Olmaz yani bu da daha görüşler. Bitmiştir, tükenmiş bir görüşler. Şimdi Türkiye'de herkesin e, konuşamadığı, konuşmakta zorluk çektiği, konuşmak olanları bulamadığı yerlerde bu ortaya çıkan görüşler. Şimdi bu siyaset yapıyor görüşü bizim zamanımızda çok söylenirdi. Söylenirdi bu. <gülüyor> Söylenirdi ama hiçbir zaman ciddiye alınmazdı. Ciddiye alınmazdı. Niye alınmazdı? Çünkü ciddi bir tarafı yok. Dayanılacak bir tarafı yok. Yani insanları ikna edebilecek bir avukatla hele avukat gibi Niye seçimi kazanamıyorlar? Şimdi bakın sadece mesleki dayanışma vesaire diye bu görüşler hep bizim dönemimizde çıktı. Hala çıktı. Şimdi söylenen o seçimleri kazanamıyor. Çünkü öbür takım hep daha iyi örgütleniyor diye. Yani Olur mu? Siz bir gelip sadece avukatlar insan haklarıyla siyasetle uğraşmasın, böyle olsun. Bu görüşlerle çıkarsanız avukatları nefes almasını engelliyorsunuz. E meslekinin önünde çıkartıyorsunuz. Yani avukatlığı sadece sıradan bir meslek haline indirmeye kalkışsınız ama siz, avukatları kendinizden oyalamazsınız. Niye oyalamazsınız? Çünkü siz bizzat siyasi bir hareketsiniz. Özgürlüklerin karşısında durup kimsenin siyaset yapmasını isteyen bir siyasi hareketin, bilerek ya da bilmeyerek tepsilcisiniz. Bunlar avukatlardan oyalamazsınız. Ancak kendiniz evet. gibi olanlar ortada kazanamazsınız. Aşikar bir şey bu, gören bir şey. Evet. evet. Gerçeği yani, tanımledemeyen, ben... gerçeği araştıramayan, eleştiriyi kabul etmeyen e, her türlü düşünceyi Devre dışı bırakabilmek için işte çoklu bara biraz biraz ondan isteniyor herhalde. Bir tanesini kapadık ama bakın elimizde başkaları da var. İstanbul barosu kalmadı demek için herhalde. Çünkü 5 e, bin, bin diye bir sınırlama getirmişler. Geçen programda ben yanlışlıkla 50 bin dedim aslında 5 gün düşünerek. Yani İstanbul barosunu ona bile bölebilecekler böylelikle. Düşünebiliyor musunuz? 10 tane İstanbul'da baro olacak. Kim kimi mesleğe nasıl kabul edecek? Nasıl disiplin mahkemesi yapacak? İşte bakın ben bunları aydın çıktıracak. bunu tartışmıyorum. Böyle birine bakmıyorum bile. 10 tane İstanbul'da baro kurduğunuz zaman yargının Hı -hı. örgütlenmesinden savunmayı çıkarttınız demektir. Bu kadar basit. Gerisi Hı -hı. soru sormam bile ben. Çıkarttınız. Bu otoriter despotik hatta daha ileriye giderek ben nasıl istersem öyle karar veririm. Nasıl istersem benim istediğim e, kararı verecek olan yargıçları ve savcıları şeeye getirip göreve getirip savunbayı ise ortadan kaldırır. Bu bunu söyleyin, bunu söyleyin. Bu bu bu. Bir bir şey, Gerisini tartışmam yer. Yani. Gerisini tartışmam yer. Başkan, bir şey bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Siz dediniz ki <gülüyor> aslında çok güzel. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu veya şimdi kurulu ile ilgili yeni bir kurul kuruldu ve avukatların yargı içindeki yani Avukatlık Kanunu'nun birinci maddesi içindeki yerini koydunuz ve dediniz ki isterseniz işte eskideki olduğu gibi avukatları çıkaralım. Hakim ve savcılar hem yurttaşın lehine olan hem de aleyhine olan şeyleri söylesinler bir karar çıksın. Şimdi gerçekten geniş felsefi açıdan bakınca aklıma hep şu geliyor. Yani barikayı hakikat müsademeyi efkardan doğar. Yani fikirlerin çar, çatışması, çelişmesi e, gerçeği doğuracaktır. Yargıda da sav savunma ve hüküm dediğimiz e, iddia, savunma ve karar mercilerinin bulunduğu bu sacayağında avukatlar neyi savunuyor? Avukatlar aslında yurttaşın hak arama özgürlüğünün savunucusu, yurttaşların veyahutta insanın toplumdaki bireyin hem devlete karşı olan ilişkilerinde hem de diğer yurttaşlara karşı ilişkilerinde haklarını, özgürlüklerini savunuyor. Şimdi, eğer avukatları biz buradan çekersek veya avukatların bu yargı içindeki fonksiyonuna baktığımızda adil bir yargılamanın oluşması için katkıda bulunduğunu düşünürsek, avukatları buradan çektiğimizde adil yargılama diye bir şey kalmaz. Ve bugün, geçen gün Aynur Hanım da söyledi, anayasa mahkemesindeki e, davaların, bireysel başvuruların yüzde elliden fazlası adil yargılama hakkının ihlali. Peki avukatlar yargı içinde adil yargılama hakkını savunurken neyi söyleyecekler? Anayasadaki 10. maddedeki eşitlik ilkesini ikinci maddedeki hukuk devleti ilkesini savunacaklar. Bunları söyleyecekler ve bu ihtiyaçtan dolayı 2001 yılında hem Avukatlık kanunun birinci maddesine yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eder avukat hükmü konuldu. Hem de 76. maddede ve 95. maddenin 21. Fıkrasındaki avukatlar hukuk devletini İnsan haklarını savunur ve bunların yaşama geçmesi için de etkin mücadele eder düzenlemeleri getirildi. O zaman şimdi avukatlarla ilgili ve avukatların savunma örgütüyle ilgili bu işlevlerinden dolayı bir şikayet var gibi geliyor bana. Yani bu sürecin oluşumunda böyle bir şikayetin olduğunu düşünüyorum. Başta bu sene ee, adli yılın açılışında Barolar Birliği'nin dışında birçok baronun saraya gitmeyip yürütmenin bulunduğu bir yerde değil yargının kendi mekanlarında adli yıl açılmalıdır tutumu arkasından işte layıklıkla ilgili veya Ankara Barosu'nun yine anayasadaki hukuk devleti ve demokrasiyle ilgili söylemleri karşısında iktidarın rahatsızlığı sonucu bu tasarı veya bu düşünce yeniden gündeme geldi. Sizce bu siyasi sürecin etkisi var mı bu düzenlemeyi yapma konusunda yeniden ısıtılan bu düşüncelerin? Şöyle bakalım. Bir yeni bir sistem değişiyor, bir milli irade devleti kuruluyor. Bu devletin yapıları yeni yeni eee bazafilet, bazat torba kanunlarını değişikliklerle yerleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi bu arada yargı, yargı yeni başlar örgütleniyor. Şimdi bakın bu bir siyasi iktidar ne yapabilir? Yargıyı sadece iddia ve hükümler ibaret görebilir. Yani sadece savcı ve yargıç vardır. Onları da kendisini nasıl sayedeceğini belirler. Savunma yoktur der. Ya da savunmayı da biz yaparız der. Savunmayı çıkartır. Baroyu koymaz. İktidar bunun tercihini yapar. Bu demokratik bir şey değildir. Bu yargılama şeysi halkın aleyhine olan bir şeydir. Yapılmış mı da? E yapılmıştır. Bunun örnekleri var. Bunlar hiçbir tanesinde demokratik bir örnek yok. Başarılı bir örnek yok. Hepsi de hüsnanla bitmişler. Hepsi de yıkılmıştır. Çünkü yargıyla oynamaya gelmez böyle. Çünkü bunlar bütün deneyler üzerine kurulmuş bir şeyler. Şimdi yargıda baroyu koyacaksanız, baroların nasıl olacağı konusunda temel ilkesi var. Tek baro vardır. Savunmayı savunur ve oradaki avukatların şeyleri de ya avukatlar bağımsızdır, dokunulmazlıkları vardır, e, sanıklar eylemler, özdeşleştirilemez vesaire. Bu ilkeler temeli. Ha şimdi bunların nasıl olacağını ise işte asla ve kata, ne bu iktidar belirleyemez. Bunu bizzat baroları kendisi belirler. Baroların evet. yapısını, avukatların haklarını, avukatların özgürlüklerini, yargılama faaliyetini, sürecini savunma açısından şey belirler. Ya barolar belirler. Yani öyle kalkıp da milletvekili ...ben avukat milletvekiliyim... O tarım, o, ...böyle bir şey olmaz. Şimdi buradaki hı hı. niyet... ...aşikar bir şekilde... bir birden fazla baro kullandığınız... ...dediğiniz anda... ...savunmayı kurumsal olarak... ...yargının içinden dışına çıkartıyorsunuz. Yani ben yeni bir yargı örgütlüyorum... ...burada sadece ve sadece... ...hakimler ve savcılar yüksek kurulu... ...tek bir kurulda benim topladığım... ...şimdi benim atamalarından... Iler, ...mesleki olarak ilerlemelerine... ...yer değiştirmelerine benim karar verebileceğim benim söz sahibi olabileceğim iktidar olarak bir e, hakimler ve savcılar yapısı kuruyorum benden benim denetimin dışına çıkabilecek olan bir savunma kurumu ben istemiyorum bu budur şimdi, siyasi olarak söylenen budur bunun, e, o, bunun başka bir tartışması yok şimdi a, a, niyet bu şimdi niyet buysa eğer buna karşı mücadele sayı çok fazla sana ne ya sana ne yani sayılır çok fazla olması baroların kendi sorunudur. Barolar çok kalabalık bir baro olarak ortaya çıkan, kendisini ilgilendiren sorunların üstesinden nasıl geleceğini bizzat kendisi karar verir. Tabii ki. Bölgesel Şimdi, barolar, baş... barolar adına kendisini hukukçu gören ya da yargıdan anladığını sanan ister hukukçu olsun, ister avukat olsun, ister emekli yargıç olsun onlar karar veremezler. Onlar karar veremezler. <gülüyor> Yani bu baroların halledeceği bir sorundur. Bu sorunlara çok eğer şey ediliyorsa, mesela stajyer avukatların gerçekten bağımsız bir staj yapabilmeleri için ortamın yaratılmasında elbette ki marunların istediği katkıyı devlet vermek zorunda. İktidar bununla uğraşıldı. Ama kendisi ben şöyle yapacağım diyemez. Şimdi bunun çok mücadelesi verildi, çok konuşuldu. Burada hep bakıldığı zaman zaten geriye bu fikri savunanların Hiçbiri hayatlarında en ufak bir demokrasi mücadelesinin örneğini vermediler. Hep verdikleri şey tek taraflı, tek yönlü kendilerinin iktidar olup herkese ezmesiydi. Bu çok aşikar bir şey ki. Bilinen bir şey, görünen bir şey. Yani tarihçilerine indiğimiz zaman gibi de yaptığı belli oluyor. Şimdi baroların siyasetle <gülüyor> uğraşması denilen şey insan haklarıyla uğraşmak, hukuk kurallarının oluşumuyla uğraşmak, işte adil yargılama dediği zaman bir ihtilaftaki maddi gerçeği nasıl bulunacağı konusunda Çaba göstermek, bunun metotları, yöntemlerini e, uğraştırmak bu avukatın işi. Avukatın işi olduğu için de onu güçlü kılacak olan barosun. Baro'nun gücü. Onun için baro, devleti kontrolü altında bir baro olmaz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu gibi bir baro olmaz. Ama baro, yardımın bir kurumudur. Temel kurumudur. En az Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu neyse baro da aynı savunma açısından odur. Hı hı. Yani, yani özet olarak başka geri çekilmesine gerek yok. Evet, evet. Geri çekilsin bu meseleyi kaplasınlar diyorsunuz. Ee, konuşacak evet. bir konu değil. Hı hı. Bu Her konuşacak şey bir net. konu değil. Bunu tartışacak hı hı. bir tarafı yok. Bu bir tercih meselesi. Yani evet. ben savunmanın evet. olmadığı bir yargı tercih ediyorum derseniz yani otoriter, -otoriter bir yargı sistemini kuruyorum. Öyle bir devleti yargı sistemini kuruyorum derseniz bunun üzerine hı hı. gidilir. Şimdi bunu o zaman dürüst olarak bunu söylemek lazım. Bunu söylüyor. Yani evet. Gerisi gerisi Palavra. Yani ya İstanbul borusu çok kalabalık da 10 tane kuralım. Bilmem ne yapalım. E, hakimlerin de sayısı bilmem ne, ne kadar. Onlar da fazla. O zaman ikinci hakimler savcılar yüksek kurulu kuralım. Olur Başkan ya. bunu da konuşalım. Başkan kalabalık kalabalıklık meselesini de konuşalım. Ama ondan evvel bir müzik arası verelim ve devam edelim. 94.9 açık radyoda e, bugün yine üçüncü kez e, çoklu baro baroların yapılanmasında nispi temsil ki bu çok fazla konuşulmuyor ama çoklu baro konusu konuşuluyor ve bugün konuğumuz e, önceki Baro başkanlarımızdan Sayın Yücel Sayman Yücel Saymanla bu e, ilk bölümde çoklu baro ile ilgili e, ayrıntılı konuştuk ve bu arada son olarak e, yargının e, baroların sayısının çokluğundan e, söz ederek özellikle 3 e, büyük baroda birden fazla baro kuruluşunu tartıştıran e, taslığı konuşuyorduk. E, başkan da bu çok sayıda olması nasıl karışamazsınız dedi. E, sayın Başkan aslında ee, gerçekten bugün de e, İstanbul Barosu yönetiminde bulunan arkadaşlarla konuştuğumuzda e, İstanbul Barosu'nun her perşembe e, en az 100 veya bazen de 200'e yakın e, avukata yemin ettirip, e, avukat adayına yemin ettirip ruhsat verdiğini ve böylece bir fabrika gibi çalıştığını görüyoruz. Ama bunun sebebi yani Belli baroların sayılarının çok e, yüksek olmasının sebebi biraz da AVM mantığıyla açılan, hocası olmayan, dekanı olmayan, öğretim üyesi olmayan e, hukuk fakülteleri değil mi başkan? E, tabii ki bunu çok önemli bir e, şeysi var e, etkisi var. Yani çok sayıda hukuk fakültesi var, olabilir ama bunların çoğu var. E, eğitim şeysi bakımdan çok kaliteli olmuyor. Yani i̇yi hukukçunun yetişmiyor. Sadece şey değil bu, avukat değil. Yani savcısı da yargıcı da iyi yetişmiyor. Yani çok temel temel hukuk bakış tarzından yoksun olarak e, çıkıyorlar orada. Eğer gün gelecek ki böyle giderse eğer yani herhangi birisini hukukçu, savcı, yargıç ya da avukat olarak koyabilirsiniz. Yani bu mesleğin yani çok fazla sayıda hukuk fakültesi ama bunlar şeyin gereksinisi değil. Yani, e, kaliteli eğitim yapı evet, elbette ki kaliteli bir hukuk eğitimi verilmesi. Ama işte bakın şöyle bir sorun da var. Belki sorunu buradan almak lazım. Şimdi baroların çok sayıda üyesi var ise bunun çözümü, bunun çözümü birden fazla baro kurmak değil. Yani herkes her hukuk fakültesini bitiren savcı, yargıç ya da avukat olamaz. Bu hak verilmez. Şimdi avukat olmak için bir avukatlık, sadece hukuk eğitiminden değil, bir avukatlık eğitiminden de geçmiş olmak lazım. Avukatlık avukatlık eğitimini barolar yapar. Şimdi işte zat neyebilecek, başta söylediğim, e, siyasi ikidar bunun yolunu açan düzenlemeler getirmeli. Şimdi bu avukatlık stajını iki yıla çıkartabilirsiniz ama bunu baro yapar. Baroları kendisi yapar, barolar yaparlar. Adalet Bakanlığı yapmaz, İ, siyasi ikidar yapmaz. Bu eğitim süreci içinde hep genç yetişen avukatların bir avukatlık staj eğitiminden geçmesi burada baroların bu konuda deneyimli olarak staj eğitim merkezleri kurması bunun iki sene sürmesi belki ya da bir buçuk sene sürmesi ama Barolar tarafından yapılması ama o zaman genç avukatların stajyer avukatların ücret sorunlu olmaması geçim sorunlu olmaması yani bir de hayatlara nasıl bakacağız olmaması şimdi bunu Bizim zabarımızda yapılmıştı bu yapılabilir. Mesela baro pulu diye bir şey çıkmayıp ki bu örnekleri artırılabilir. Yani her baro, her avukat yapmış o Başkan bu bir baro, direncesi... pulunu, baro pulunu biliyorsunuz biz önerdik. E biz önerdik biz çıkarttık yanlış kullanılıyor o başka. Ama yanlış kullanılıyor olması şimdi oralara girmiyoruz ama gene bizzat bu, bu meseleyi o zaman ki barolar belli yönetimine kapatabamış olması. E, Tekelleşmiş yani barolar onu. bir yani 2001 değişikliğinde getirilen düzenlemelerden biri tabii, anlamında Tabi tabii tabii söylüyorum. tabii hayır anladım bu daha bu bu örnekler artırılabilir baro, baro ne Burada her avukat avukatın bağımsızlığı açısından yaptığı dilekçelere bir baro pulu derken o pulu yapıştırıyor yani belirli bir belirli bir gelirin girmesini baroya sağlıyor bu barolarla da yapar avukatlara verilecekti. Kredi olarak geri ödenmek şeysiyle değil. Hayır. Yani onları desteklemek için sadece de bağımsız olarak başka bir yerde çalışmak durumunda kalmadan, kendi ailesine yük, yük, şey olmadan yük olmadan hem bağımsızlığın zevkini yaşayabilmesi, tadını alabilmesi, yani para sorunluluğunu dert etmemesi, şeye gidebilmek, tiyatroya gidebilmek, sinemaya gidebilmek, da beraber olmak, kitabını alabilmek, yol parasını verebilmek vesaire gibi. Bunların şeylerini karşılayan, giderlerini karşılayan bir şey verilmesi gerekir. Ha ondan sonra her baro bir avukatlık, bakın çoktan seçmeli bir sınav değil. Her baro kendi staj eğitiminin şeysiyle, e, onun sistemiyle, bir avukatın avukatlık yapıp yapamayacağı konusunda stajyeri değerlendirme yapar. Kriterleri kendi koyar. Şimdi çok üniversitede çok öğretim üyesi olduğu zaman başka yöntemler var. Mesela mesela barolar gene ortak olarak ya da baro nereden diyelim ki İstanbul Barosu kendi başına ya da Ankara Barosu kendi başına mevcut şeylerden üniversitelerden hukuk fakültelerden mezun olanları o hukuk fakültesinin e, fakülteyi değerlendirebilir. Var olan pratik sayı, hoca sayısı bakımından, yap, yapılan araştırmalar açısından, öğrencilerle ilişkisi bakımından belirli fakültelerde mezun olanları sınava ya da staja tabi tutabilir. Bunlar öngörülebilir. Yani bunun amacı çok sayıda e, avukat olmasın değil, çok sayıda da olsun ama olduğu zaman bunlar Eğitimli, yani hukuku iyi bilen, avukatlı özellikle de avukatlığı iyi bilen e, hukukçular olmasını yetiştirmek be. lazım. Yani böyle bir şey olması gerekir. Bunu da yapacak evet. olan baroların bizzat kendisidir. Bu baroların evet. bu örnek verir diye düşünüyorum ben. Yani savunduğumuz evet. da bizim oydu ben hala bu fikirden dönmüş değilim. Baroları bölmek değil, daha güçlendirip, daha Hayır, özel bir çalışmasını destekleyici bir perspektifle soruna yeniden bakmak <gülüyor> evet. gerekiyor. Yani evet. ele geçirilecek kaleler değil, birlikte mücadele edilecek yerler. İşte oradan da zaten nisbi temsille ilgili görüşlerinize gelmek istiyorum ben ama Bahri Bey'in başka soracağı bir şey var. Yok de. yok siz bunu sorun evet. Aynur Hanım. Ben de o, o konuyla ilgili başkanın görüşlerini... Doğrusu e, Sayın başkan, ben şunu merak ediyorum. Çoklu baroya karşı olduğunuz baronun bağımsızlığını ve kendine özgü işlevini önemsediğiniz ortada. Herkes bunu anladı. Peki bir de e, dediği gibi Bahri Bey'in eksik bırakılan e, yeterince konuşulmayan bir bölümü var. Nispi temsil organlarının seçiminde nispi temsille ilgili öneriler de var. Bu da yeni değil biliyorsunuz. Eski zamanlarda da çok konuştuk. Evet. Hatta sizin e, avukatlık akademisi düşünceniz vardı, değil mi efendim? 2002'de evet, evet. seçim sonuçları başka olsaydı. Belki sizinle İstanbul borasında Avukatlık Akademisi'nde farklı düşüncedeki e, avukatlar bir arada oh. müzakereci demokrasi anlayışıyla çalışacaklardı. Staj eğitim, evet. meslek eğitim, e, mesleğin geleceğine ilişkin yaklaşımlar yeniden şekillenecekti. Şimdi e, sizin nispi temsille ilgili düşünceleriniz nelerdir onu merak ediyoruz. Onu da dinleyebilirsek çok mutlu oluruz. Tabii, ben ben, tabii çok... başkan başkan başkan söze başlamadan bu nispi temsili hem barolar birliğinin yapılanmasındaki delegasyonda hem yönetimde olabilir mi? Ee, böyle ikili bir ayrımla değerlendirirseniz başkan sevinirim. Şimdi baro açısı, barolar birliğini bir kenara bırakırım çünkü o çok yani Türkiye açısından sorunları olan bir e, kuruluş. <gülüyor> e, Şimdi baro dediğimiz zaman yargının temel örgütü olan savunmayı tepsil eden baro olarak o kurumun örgütlenmesi olarak baktığınız zaman şimdi onun yönetiminde e, mesela İstanbul Barosunu ya da Ankara Barosu'nun nisbi tepsil olur mu? Şimdi soruyorum bir parti, bir siyasi parti ülkeyi nasıl yöneteceği konusunda ne gibi haklar özgürlükler ekonomiden tutun başka şey konusunda bir görüşü var. Topluma bunu kabul ettiriyor, bunu anlatıyor. Ben diyor seçimleri kazanırsam, bana oy verirseniz, ben geldiğimde şu sorunu şöyle halledeceğim, şu sorunu şöyle halledeceğim, şu şöyle yapacağım diyor. Ve ondan farklı söyleyen partilerden değil, kendisi kazandığı zaman da kendisi yönetecek. Şimdi orada nisbi temsil olur mu? Mesela nisbi temsille belirlenen bir iktidar olur mu? Parlamenter sistemi, yakın geçmişte dönemde parlamenter sistemde A partisi kazandı, seçimleri kazandı. Hangi ismi olacak? Bakanlar 3 tane A, A Partisi'nden, 2 tane B Partisi'nden, 4 tane C Partisi'nden milletvekili olan. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Olmaz yani komik bir şey. Bu komik. Komik. Yani bunu, bunu nasıl bir siyasi parti söyleyemiyorsanız, baron yönetimi açısından da söyleyemezsiniz. Şimdi iki şey birbirinden ayırmak lazım. Baron yönetimine ben girdiğim zaman, aday olduğumuz zaman, biz bu baroyu 2 sene biz yöneteceğiz dediğimiz zaman, staj konusunda ne yapacağımızı... İnsan hakları konusundaki gelişmeler açısından ne yapacağımızı, e, avukatlar açısından neler yapacağımızı, nasıl bir staj anlayışı geliştireceğimizi, nasıl bir avukatlığa baktığımızı, yargıya nasıl baktığımızı, neyin mücadelesini verdiğimizi, ne yapacağımızı anlatıyoruz. Ona oy veriyor. Avukatlar onu oy vererek seçiyorlar. Şimdi tam tersine sen siyaset yapıyorsun, diğer üç kişiyle benim yönetim alırsa ben nasıl yapacağım bunları? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bu Baroyu çoklu baro otur olmuyorsa eğer bu sefer yarın ceketinden e, şey demiyorsak dokunamıyorsak pantolonuna dokunalım demek olmaz. Şimdi çok sesliliğin olması o baro zaten yönetime girirken bunu söylüyor. Ben bütün görüşlerin yansıyabileceği bir baro şehir. Ama sonuçta kararı yönetim olarak biz vereceğiz. Nasıl verir? Ne, ne yapabilirsiniz? Ya merkezler kurabilirsiniz. Bakın o merkezlere. İnsan hakları merkezi var, avukat hakları merkezi var, çocuk hakları merkezi var, e, kadın var merkezi var. o meclisi var başkan, evet, var o var. kendi merkezi ve bunları biz biz yaptık. Yani o 2000'li yıllarda, onları biz getirdik. Ve ne dedik? Buraya herkes yürüyor, onların yönetimi var o yönetiminden farklıydı. Orada görüşlerinizi getirin. Bütün görüşler oraya yansıyordu. Bütün görüşler orada yansıyordu. Orada serbest. Ve ]ydi. o yönetimde başkan, o yönetimde başkan. ...işte layık, layık olmayan, türbanlı, türbansız ayrımı da yapılmadı biliyorsunuz. Yapılmıyordu, hiç yapılmıyordu ve hatta diyordu ki bakın bölgelere ayırdık, 7-8 bölge. Değil ki bölgelerde toplansın, bütün avukatlar. O bölge kendi bir temsilcisini seçsin. O temsilciye hangi konuda biz karar alacaksak oraya bir hafta önceden bildirelim. Onlar tartışılsın, o gör o bölgenin görüşü yönetime gelsin. Biz onlar dikkate alarak yapalım yani kitleden kopmayalım Allah aşkına. Şimdi bu baro yönetiminin eee sunabileceği bir faaliyet şeyleri vardır. Ona bırakılır. Zaten bunu yapmak durumunda bütün avukatların görüşünü yansıtabilir. ama alacağı kararı o da oy kullanıyorsunuz. Yani o kişisiniz değişik. Baro başkanla beraber 11 kişi. 11 kişi karar alıyor. Şimdi bunu nasıl ismi tepsi seçiyorlar? var. Ben bir vaatle geliyorum. Şunları yapacak diye bir seçiliyorsunuz siz. Şimdi o seçilirken eee Nisbi yani, tepsil başka görüşlerden... Olmaz mı? Tam aksini savuran... Olur mu canım? Olur mu? Olmaz. Yani seçime giriyorum, ülke seçimine giriyorsunuz, e, ben şuraya baraj yapacağım diyorsunuz, e, şey tek, bilmem ne bakanını tam da bunun karşısında aksini söylenir, başka bir partinin başbakanı oraya nisbi tepsiline giriyor. Olur mu? Olmaz. Nasıl bir nisbi tepsiline seçilen bakanlar kurulu olmaz ise... Aynı şekilde yönetim kadrosu ne yapacağını bilen insanların şeysidir. Şey veriyorlar çünkü, taahhüt veriyorlar, bunu yapacağız diyorlar. Şimdi burada temsil nispi tepsil olmaz. Bu nispi temsil gene baroyu tamam kurumsal olarak kalsın ama işlevsizleştirelim, karar alamaz, faaliyet göremez hale getirelim. Yani sadece de ettirsin, ruhsatı versin, aidatlarını toplasın, ee işte bir de göstermeli faaliyetlerde bulunsun demektir o. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani nisbi temsilde bir şey var. Şimdi Barolar Birliği açısından, şimdi Barolar Birliği bakın Türkiye'de, bu ayrı bir sorun Burada konuşmak ne kadar doğru ama şimdi Baroların üst kurumu da olmaz. yani hiçbir yerinde Baroların üstünde bir kuruluş yoktur. Şimdi bir e, Barolar Birliği bir koordinasyon kurulu olabilir. Bir eşgüdümü sağlayabilir sağlayabilen e, fikir tartışmasını ortak bir platforma aktaran bu iş için faaliyet gösterebilen bir şey yapı olabilir. Ha oradan ismi temsil olabilir. Niçin olabilir? Çünkü Barolar Birliği'ndeki ismi ama bu Barolar Birliği olmaz. Eğer üst kurulu olarak muhatap olarak Barolar Birliği'ne alıyorsanız siz baro şeysidir diye e, savun baro temsilcisidir. O zaman orada da ismi temsil olmaz. Ama yapısını değiştirirsiniz. Dersiniz ki barolar baro hayır bütün barolar eşittir, birbirine ayrıdır. Öyle üst kuruluşu üst kuruluşu yoktur. Üst kuruluş olarak Barolar Birliği Farklı bir işlevdeki öyle kurulmasına rağmen bizde değişmiştir. Vesayeti baroları bir üst kuruluşu, vesayeti altından çıkartırsınız. Ha o zaman o koordinasyon kurulu Fransa'da olduğu gibi, başka ülkeler, yani Belçika'da olduğu gibi, benim bildiklerim İspanya'da olduğu gibi bir eşgüdüm e, faaliyet birliğini sağlayan bir kurum olarak gördüğünüz zaman bunun etkisi daha fazla, daha şey olabilir. Ama yani bizde hem maroların üst kuruluşu olarak göreceksiniz, sanki öyleymiş gibi davranacaksınız, e, hem de ona nisbi tefsir koyacak. Olmaz, o da olmaz. Çünkü gene sizi kafanızda e, savunmayı bölmek, savunmayı baroda işlevsizleştirmek, yargıda işlevsizleşmek ya da yargıdan dışlamak şeysidir. Bakın bu bu konu avukatları da, avukatları e, kendi Şeyimiz bakımda, işlevimiz bakımdan bizi ilgilendiriyor ama esas bunun ilgilendiği şey ise altı ilgilendiren bir şey. Bu halkın bizzat kendi sorunu. Halkın bizzat kendi sorununa biz sahip çıkıyoruz avukatlar. Böyle olması gerekir diye. Çünkü o baron işi, o avukatların işi. Savunma bizim işimiz. Savunma iktidarın işi değil. Savunma hakimler, savcılar, yüksek kurulun işi değil. Savunma hukukçu milletvekillerinin işi değil. Savunma parlamentorun işi değil. Savunma baronların işi. Barılardan bütün avukatların temsil edildiği yargıda temsil edildiği tebel bir savunmanın kuruldu. Bunun ismi is olmaz. Bu ismi temsil olmadığı gibi e, çoklu tuhaf oldu olmaz. Başkan, Kısımda, yani bunlar tartışılacak kurular değil yani şeyi. Başkan. Yani dünya yerinde, şimdi soru şun: Dünya hiçbir yerde tartışılmayan bir şey gündeme gelmeyen bir şey niye birden bire Türkiye'de geliyor ki? Onu getirenlere sormakla niye gelmiyor? Ya bu da aptal mı? Amerika aptal mı avukatlar baroları? Aptal mı? Fransız Kara Avukasının bütün baroları aptal mı? Bundan aklına gelmiyorlar. Biz çok zekiyiz. Bizim aklımıza mı geliyor? Yok böyle bir şey yani. Yok böyle bir şey. Bunlar her zaman zaman ortaya çıkar. Zaman zaman ortaya çıktığı zaman da hep böyle istindada doğru giden bir yolun taşıyıcılarıdır hukukalarında, yargılarında. Yani bir otoritesime giden yolların, döşemenin bir parçasıdır. Onun dışında da bunu tartışacak, güncel tartışacak bir şey yok. Tek tartışma konusu, kardeşim sen ...özgürlüklerden yara mısın? Gerçek bir, e, bir yargıday mı yara Yoksa daha otoriter kendini denetleyebileceğin... ...kendini sahip çıkabileceğin... işlevsizleştireceği bir yargıdan mı yarasın? Soru bu. Cevabı buna göre tarafları. Yani bunun orta yolu yoktur. Ya hayır ben halk açısından... ...bu sadece çünkü ceza davaları değil. Bu şey davalarında da ortaya çıkar. Yani orman davalarında, da... ...ceza davalarını bırakır. Özel hukuk davalarını da ortaya çıkar. Borçlar hukuk da çıkabilir... Ya yani her alanda çıkar. Her alanda halk orada etkileriyor Çünkü bakın yargının anlamı şu, bir iddia getiriyor. Şimdi iddia kurumu dediğimiz ceza hukukunda savcı çıkıyor. Diyor ki, şu konuda, şu ya, toplumsal yaşamda şöyle bir kural var. Bu kuralı A kişisi, ister özel hukuk, ister ceza hukuku, ister evlenme, boşanma, evlenme iptali, isterse alacak davası... Ee, hangi ya yani telif haklarını ihlali vesaire, hangi davaları sası, bir iddia getiriliyor diyor ki şu benim dava ettiğim kişi bir hukuk kuralını ihlal etmiştir. Şimdi bu iddia makamıdır, İddiadır bu. Bu iddiasını sankursu şeydi delillerini toplayacaktır, getirecektir, bunu özgürce yapacaktır. Hiçbir şeyle e, karşılaşmadan, yönlendirmeyle karşılaşmadan yapacaktır. Bu bir iddia getiriyor. Bir laboratuvar düşünüyor yani, bir laboratuvar, kimiya laboratuvarı düşünüyorum. Bir elementi getiriyorsunuz, ee, bir maddeyi ortaya çıkartmak için. Şimdi karşı tarafta diyor ki hayır, ben o davranışta bulunmadım, ben hukuk kuralını ihlal etmedim. Ya da hukuk kuralları ben ihlal ettim ama hakkımdı çünkü meşru müdafavam vardı. Başka türlü yapamazdım. Ya da ya o gün şey vardı yani e, doğan afetler vardı ya deprem oldu o gün sonra seller bastı nasıl ben o gün borcumu ödeyebilirim, ödeyemezdim ki. Yapamazdım özel hukuk davasında. Bu savunmadır. Şimdi savunmayla iddia, yargılama sürecinde, yargılama faaliyetinde, yani mahkemede, mahkeme salonunda kendileri tartışırlar. Her biri iddiasını getirir, delillerini koyar, özgürce getirir. Özgürce o bir laboratuvar ortamıdır. Ondan sonra da bütün orada olanları, tartışmaları bakar, dikkate alır ve oradan bir sentez çıkartır. Yani maddi vakanın, maddi gerçeğin aslında hukuk kurallarının ihlal edilip edilmediği konusunda, konusunda bir hüküm kurar ve o zaman ihlal edilmişse ona uygun hukuk kuralları ihlal edilmemişse ona uygun hukuk kuralını uygular. Şimdi yargı bu. Buradan bir tanesini çıkartırsanız, bir tanesini etkiniz altına alırsanız yargıyı mahvetmişiniz demektir. Burada halk halk gider. Yani, yani çünkü herkesin bu Laka sadece ceza davaları olarak görmeyelim meselesi, sadece özgürlük meselesi olarak görmüyorum. Yani en ufak bir alacak verecek davasından e, en gelişmiş bir siyasi davaya kadar bu süreç aynı bir süreçtir. Yani bu, bundan oynanmaz. Yargıyla bir tek nedenle oynanır. Yargıyı ben istediğim gibi etki altıma alacağım. Orada diyenler insanlardı. Yani orada o anda iki sakin budur. Onu oluşturan insanlardı. Anlamacı budur. Ben buraya şey olacağım. E, sahip olacağım, ben istediğim kararın ortadan çıkabilmesini sağlayacak olan yapılar kuracağım, ona göre de adamlar isteyeceğim, onları tayin edeceğim. Bu, bu kadar. Ya da hayır, ben iktidar olarak böyle şeylere karışma. bu hukuk alanı başka bir şey. Çünkü insanlar toplumsal yaşamda birlikte mutlu barış içinde yaşıyorlarsa ve aralarında bir itilaf çıkmışsa ve bu itilafı başka yöntemlerle çözememişlerse, mesela ara buluculuklar vesaire çözememişlerse, yargıya gelecekler. O zaman yargıda ben iddiayı da aynı haklarla eğer ceza davasıysa savcıya verdiğim hakları ne vermişsem savunmaya da karşı savunmayı getiren, karşı iddiayı getiren de aynı hakları vereceğim. Yargıç da bütün bunlardan sonra maddi gerçeğe ulaşacak. Bakın doğru, doğruya değil maddi gerçeğe ulaşacak ve o maddi gerçeğe uygun hukuk kuralını uygulayacak. Şimdi ben bunun en mükemmel yapılanmasını sağlayacağım dediğiniz zaman bu artık demokrasiye adım atmış olur, insan hakları açısından adım atmış olur. E, e, i̇şte bağımsız yargıda ya da gülü moda deyimiyle adil yargılamanın temellerini kurmuş olursunuz. Aksi hakkında, yani evet. tartışma bu kadar basit. Yani fazla böyle hı hı. yanlarına gitmeniz lazım. Ne Nasıl bir yargı istiyorsun? Hepsi bu kadar. Evet, süremiz doluyor. Doldu hatta. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Doldu mu? De doluyor, Tabii, aldık. Başkanla, başkanla bir, bir başka programda daha konuşacağız. Ee, özellikle evet. Özellikle Yunanistan'daki e, gördüğümüz başkanla beraber işte, Gölcük depremi sonrası gidip gördüğümüz baroyla ilgili konuşacağız ama şimdi vaktimiz kalmadı. Başkana katıldığı için ve e, gerçekten çok önemli değerlendirmelerini e, bize e, anlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda da tekrar yine başkanla görüşmek dileğiyle bütün herkese iyi haftalar dileyelim. Gelecek güzel bir programda daha buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. başkanı teşekkürler tekrar başkanım. Ben teşekkür ediyorum. İkinize de Bahri Bayru ve diğer çalışan arkadaşlara selamlar. Sağ olun. Hukuk Güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tunca Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41